Doğadan gelen sağlık. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Filiz Meriçli. Merhabalar. Yeni bir doğadan gelen sağlık programında yine birlikteyiz. Bugün çok özel bir konuğumuz var. Pek çoğunuzun hocası olduğunu düşünüyorum. İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi farmakognozi Anabilim dalı öğretim üyelerinden Profesör Doktor Günay Sarıyer konuğumuz, sevgili Günay Hocamız, hatırlayacaksınız pek çoğunuz, İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi dekanlığını henüz yenice bıraktı, yenice görevini devretti. Onunla hem bu idarecilikle ilgili, hem de bitkiler üzerindeki çalışmaları, özellikle de fitoterapiyle ilgili görüşlerini bu bir saat içerisinde paylaşacağız Sizlerden sorular bekliyoruz her zaman tekrar ediyorum dgs.ieo.org.tr yani doğadan gelen sağlığın ilk ilk kelimelerinin ilk harflerini. Yazıyorsunuz. Sonra da et evet, İstanbul Ezacı Odasının sorularınızı bekliyoruz. Çünkü bu sorular gelecek programda işleyeceğimiz konuları e, belirlememize katkıda bulunacak. Böylece bilgi paylaşımımız sizlerin de daha çok ilgiyle izleyebileceğiniz bir konuma gelecek. Evet, Güneyciğim hoş geldiniz. Ee, hoş bulduk. Ee, bu programı değerli meslektaşım Ali Hikmet Meriçli'nin yapmasından dolayı e, büyük bir mutluluk duyuyorum. E, mesleğinin dışında bir uğraşı olması gerçekten e, çok güzel. E, bizlere de e, bu şekilde mesleğimizden farklı alanlarla uğraşmamızı için bir ışık tutmuş oluyor. Haklısınız hocam. Aslında doğadan gelen sağlığa biz burada Semih Bey'in önerisiyle, Mustafa Turuncun önerisiyle başladığımızda Ali Bey benle birlikte geliyordu. Dışarıda bir şeyler okuyor falan. Derken onun müzik konusundaki şeylerini biliyorsunuz. Koleksiyonunun büyüklüğünü biliyorsunuz neden nostaljik müzik yapmayacaksın diye konuşurken sonuçta onun da bir programı benim de bir programım oldu benim programı baktığında bitirmemi özellikle istiyor bazen uzatıyoruz onun zamanı kısalıyor Siz de duydunuz hocam genelde bu programı ve müzikle başlıyoruz bugün sizin istediğiniz bir parçayla başlayalım eczacı meslektaşlarımızla hangi parçayı dinleyelim birlikte benim hep hatırladığım Hiç unutmadım daha henüz yeni Eczacı olduğum dönemlerde Bir müzik bir film müziği vardı Onu duymaktan Onu dinlemekten çok mutlu olacağım Sound of Silence Ah ne güzel dinliyoruz Hello darkness my old friend I've come to talk with you again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 The sound of silence Fool that I do not know Silence like a cancer grow Hear my words that I might teach you Take my arms that I might reach you But my words like silence The world of silence, and the people bowed and prayed to the neon god they made, and the sign flashed out its warning in the words that it was forming. The sign say the words of the prophets are written on the subway walls. The tenement halls whisper the, the sounds of silence. yönetmenimiz Deniz'e teşekkür ediyoruz. Bu güzel e, parçayı bize dinlettiği için. E, Güney Hocam dinlerken e, izledim sizi. Bu parça ile ilgili söyleyecekleriniz var gibi geliyor bana. Sizi dinleyelim. E, bu film çok büyük zevkle e, seyrettiğim bir e, film oldu. Hiçbir zaman e, konunun tamamını e, hep hatırladım. Hiç unutmadım. E, ve o e, filmdeki filmlerden kahramanlardan biri buna benzer konularda bir simge oldu hep. Mesela kahramanı Dustin Hoffman'ın canlandırdığı işte genç kolej mezunu çocuk aile dostlarının birisinin eşiyle annesi yaşında bir hanımla ilişkiye girer ve çok da komik olaylar olur ve ama mutlu sonla biter. Güzel bir filmde her zaman hatırlanması. Her zaman aynı zevki alarak seyretmişimdir daha sonraları da bu filmi tekrar seyrettiğim vakit e, ve oradaki isim e, yani e, genç e, Dustin Hoffman'ın canlandırdığı kahraman ilişkiye girdiği hanımın adı Miss Robinson'dur ve Miss Robinson bu tip ilişkiler için e, okullarda öğretmeniyle ilişkileri giren e, çocuklarda hep e, ilişkiye girdikleri hanım Miss Robinson adıyla e, tanımlanır ve bugünlerde de yine o gündeme geldi ee, bilmiyorum seyrediyor musunuz CNBC'de Gossip Girl diye güzel bir dizi var gençleri daha çok ilgilendiriyor tabi ee, orada da e, kolej öğrencilerinin arasında geçen çeşitli olaylar e, özellikle gönül olaylar anlatılıyor e, ve öğrencilerden biri e, kendinden büyük tabi normal olarak büyük öğretmeniyle ilişkiye giriyor Olaylarda e, Misra Bils'in ismi yine gündeme geliyor. Tabii değişik kültürlerde e, değişik olaylar oluyor. E, bütün dünyada yaşayan insanların farklı farklı davranış biçimleri oluyor. Farklı farklı e, gelenekleri, görenekleri oluyor. E, artık dünya çok küçüldü e, her yerden. Bir şekilde haberdar oluyoruz farklı kültürleri de özellikle iletişim kanalları ve sanat yoluyla tanıma fırsatı buluyoruz. Bugün biz biraz dünyamızın günümüzdeki hastalığından, rahatsızlığından, stresten, sinirsel sıkıntılardan bahsedelim. Ardından da bu sinirsel sorunlarda, stres sorunlarında kullanabileceğimiz fitoterapatiklerden bahsedelim diye düşünüyorum. Ee, siz eczacı fakültesinde e, hem de eczacılara yönelik yaptığımız seminerlerde e, hep sinir sistemi fitoterapötiklerini paylaşırsınız e, öğrencilerimize ve meslektaşlarımızla. Bu aslında çok da birebir e, örtüşüyor çünkü siz papaverlerle çalışıyorsunuz Türkiye'nin en önemli e, papaverlerini inceleyen e, bir e, akademisyen olarak. Bize papaverlerle başta söylemek istediğiniz çok şey vardır diye düşünüyorum. Evet papaverlerle ilgili neler söyleyeceksiniz hocam? Söz sizin. dilediğiniz kadar. Tekrar teşekkür ediyorum. Evet papaverlerle ilgili çalışmalarım tabii çok eskiye dayanıyor. Ama fitoterapi ilgilendirdiği zaman bilimsel açıdan değil de daha çok popüler Iı, önemi olan bir bitkiye, bir ıı, papaver türüne, hepimizin gelincik diye bildiği papaver türüne ıı, yöneldim. Ve burada ıı, papaver roz hepimizde, işte eczacılık kitaplarında, eczacılık bitkilerle tedavi kitaplarında uzun bir süre yer alıyordu. Ama sonra tekrar ıı, önemini kaybetti ama günümüzde birdenbire yeniden ıı, papaver, gelincik olarak bildiğimiz Papa rhoeas birden önem kazandı. Hatta öyle önem kazandı ki bugün Avrupa'da eczanelerde poşetlerin e, üstünü e, gelincikle süslemeye başladılar. Gelincik e, multipleri konmaya başladı. Neden? Neden? Gelincik yine e, önem kazandı ama ne de önem kazandı? Sinir sistemi ile ilgili rahatsızlıklarda önem kazandı. Ee, tek başına e, toprak üstü kısımlarından petalleri de tabii bunun içine giriyor ee, çaylar yapılıyor tek başına çayı kullanılıyor ve diğer bazı bitkilerle de e, tıbbi çaylarının hazırlandığını artık biliyoruz. Ve hafif bir e, sinir sistemi yatıştırıcısı. E, diğer biliyorsunuz bugün sinir sistemine en etkili ilaçların başında e, morfin gelir. E, kuvvetli bir ağrı kesici ve e, alışkanlık yapıcı, uyutucu etkili morfin. A, gelincikte bu var mı? Hayır yok. Ama yapıcı ona biraz benzeyen e, maddelerden dolayı tekrar sinir sistemi rahatsızlıklarına karşı gelincik çayları kullanılmaya başlanıyor. Ama e, hafif etkili yani yatıştırıcı çay demek buna daha doğru. E, hem de güzel petaliyle de renk de veriyor. Hem renge hem hafif yatıştırıcı özelliği artık bugün e, Avrupa'da hatta Amerika Birleşik Devletleri'nde de e, revaç gören e, tıbbi çayların bileşiminde yer almaktadır. E aslında babaannelerden kalma bir ilahçı değil mi? Gelincik şurubu. Ba babaanneler e, hiperaktif torunlarını e, toparlayıp gelincik şurubu işirip e, gelinlere hadi rahat edin siz e, çalışın Aynen ve işlerini öyle. yapın derlermiş. Okuduğum <gülüyor> kitapta öyle. Geçiyordu. A Aynen öyle. E, Tabi e, eskiden yani e, Haşhaş olarak bildiğimiz Türkiye'nin en önemli kültür bitkilerinden biri olan ve Anadolu'da binlerce yıldır ekilmekte olan Papaver somniferum bitkisinin çizilmiş başları da Afyon yöresinde özellikle Haşhaş e, ekibinin yapıldığı yerlerde haşhaş başlarının özellikle çizilmiş haşhaş başları, çizilmişten kasıt şu, çizilerek e, etkili olan e, sütü alınıyor ve geriye daha az etkili madde taşıyan başlar kalıyor. Onların da çocukların uyutulmasında kullanıldığını biliyoruz ama hep e, şunu da o, hep önermekteydik e, bu kullanıma meyal olan kişilerde aman çok tehlikelidir. Haşhaş başlarını hiçbir şekilde çocukları uyutmakta, çay hazırlamak için kullanmayın. Ama papaver gelincikte bu tehlike olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Bir de şu var. Bu çok çok yönlü bir bitki belki. Onu da söylemekte fayda var. Genç sürgünleri Özellikle e, Güney ve Batı Anadolu'da e, börek otu adıyla biliniyor ve börek yapmada çok e, yaygın olarak, özellikle ilkbaharda Mart'ta Nisan'da kullanılıyor. Ama e, bunun böreklerin içine girdiği zaman yatıştırıcı bir etki yaptığını söylemek e, <gülüyor> çok da doğru olmaz. Bütün yeşillikler gibi ilk baharda, ilk günlerde çıkan bütün yeşilliklerin ilk yaprakları evet. nasıl gıda olarak kullanılıyorsa gelincik de bundan evet. nasibini alıyor, alıyor galiba. Alıyor, alıyor. Ben hiç yardım. yemedim. Ben de Siz yemedim. <gülüyor> demediniz mi? Bir denemek lazım. <gülüyor> Sonra izleyicilerimize bu konuyla ilgili de izlenimlerimizi aktarabiliriz. Aslında hocam bahsettiğiniz papaver somniferum'un Türkiye'nin en önemli haş, kültür haş. bitkilerinden haş haş, kültür bitkilerinden bir tanesi 1974'tü sanıyorum ee, Ekim'ine sınırlama getirildi o, o süreci de ezerci meslektaşlarımızla Tabii, paylaşalım de, evet, çünkü paylaşalım. bu da uluslararası bir e, konu diye düşünüyorum ben sizden dinlediğim kadarıyla ee, evet çok doğru çok da iyi ki bu konuya değindiniz çünkü bu konu beni e, bayağı üzüyor bir Türk vatandaşı olarak. Papaver somniferum yani haşhaş bitkisi binlerce yıldır Anadolu'da ekimi yapılan bir bitki. Kökeninin ne olduğu tartışılıyor hala ama yine de Mezopotamya, Anadolu olduğu görüşü de ağırlık kazanıyor. 1972 yılına hatta 71'e diyelim gelinceye kadar bu haşhaş bitkisi ekiliyor. Ekilen haşhaş, olgunlaşan haşhaş başlarından çizim yapılıyor. O da e, çizim yapılma sonucu akan lateks toplanıyor ve Afyon adı altında e, işlenerek e, dış satımı yapılıyordu. Hem yurt içinde pek kullanılmıyordu ama en büyük e, ihracatçılarından biriydi Türkiye. E, Afyon'un. Ancak Türkiye'ye çok büyük baskılar yapılıyor ve 72 yılında haşhaş ekimi tamamen durduruluyor, yasaklanıyor. Ee, o arada 72 ile 72 ile 74 yılları arasında yine Türkiye'de büyük bir morfin ihtiyacı oluyor çünkü haş, e, Afyon'un en büyük maddesi, en önemli maddesi için en fazla bulunan madde. Morfin. Dünyada morfin ihtiyacı oluyor. Morfin ihtiyacı olunca bize baskı yapan ülkeler bu sefer alternatif yer arıyorlar ve o Tasmanya'yı seçiyorlar. Tasmania'da haşhaş ekimi büyük ölçüde yayılıyor. Geniş arazilerde ekim yapılmaya başlanıyor ve morfin eldesi Tasmania'da yetiştirilen aşaş e, ürününden elde edilmeye başlıyor. Ancak Türkiye boş durmuyor. 72 yıllarında 72-73'te devamlı özellikle bizim e, hocamız e, 2002'de kaybettiğimiz rahmetli Profesör e, Turhan Baytop hocamız e, devamlı e, hükümette yazılarıyla e, uyarmaya çalışıyor. Büyük gayret sarf ediyor. Ve nitekim hem de köylünün e, Karını da sağlama amacıyla tekrardan ekim başlıyor. Ekim başlıyor ama ne oluyor? Ee, sadece haşhaş başlarının fabrikada işlenmesi hedefleniyor. Ona izin veriliyor. Türkiye'de bir fabrika kuruluyor ama fabrika ancak 88-83'lerde üretime başlıyor. O arada geçen büyük zamanda dünya morfin ihtiyacının büyük bir kısmını, Maalesef Tasmania veriyor ve bugün de hala Tasmania büyük ölçüde bu ihtiyacı karşılıyor. Türkiye ne yapıyor? Evet, e, haşhaşı e, fabrikada işliyor, morfin elde ediyor, morfini satıyor ama Türkiye'nin rakipleri özellikle Tasmania başta olmak üzere çoğalıyor. Günümüze geldiğimiz zaman zaten yalnız Tasmania değil, e, Avrupa ülkelerinde de bize çok baskı yapan, ekime olmamızı isteyen tabi bunun altında yatan nedeni de şu Afyon'un uyuşturucu madde kaçakçılığının en başında gelmesi ve bunun da kaynaklandığı yerin Türkiye olması hatta yalnız kaynaklandığı ülke yani kaynaklandığı ülkelerin başında değil ama köprü vazifesi gördüğü de baskılarla sonucu bize bu kararı aldırmıştı bu bu nedenle morfin afyon elde edilmesi Türkiye'de e, yasaklanmıştı. E, ancak e, tabi bu afyon elde edilmesi morfin üretimi de etkiledi Türkiye'de ve bugün e, bizim rakiplerimiz morfin elde eden e, ve bundan büyük kar e, sağlayan rakiplerimiz dünyada artmış durumda ve Türkiye fabrikasında e, ürettiği elde ettiği morfini pazarlamakta her sene e, güçlüklerle karşılaşmaktadır ve bu güçlükler de hep artmaktadır. Bu çok e, benim açımdan bu konuyla ilgili bir öğretim olarak beni son derece üzmektedir. Haklısınız aslında doğal kaynaklarımızı yerel olanaklarımızı değerlendirme konusunda Gerçekten çok e, başarılı değiliz. Ben bu hikayeyi sizden, bu öyküyü, bu gerçekleri sizden dinlediğim için eczacılarla da paylaşalım istemiştim. <gülüyor> Özür diliyorum. E, Radyo Havan'da e, Papaver'leri konuşuyoruz. Ama Türkiye'de sadece Papaver roas ve Papaver Somniferum yok. Hocam başka umut vadeden Papaver türleri var mı Türkiye'de? etken maddelerini hep incelediğiniz için bizi bu konuda aydınlatabilirsiniz. <gülüyor> Tabii ki e, haşhaşın e, içeriğine uygun e, başka türler Türkiye'de yok. Ama dünyada da yok zaten. Ancak biliyorsunuz en önemli maddenin morfin olduğunu söylemiştim. İşte bu yasaklanma sırasında e, bizim gibi Afyon üreten diğer ülkelerde de 70 öncesi bu yasaklamalar getirildi aslında mesela İran yine büyük bir afyon üreticisiydi İran yasakladı derken Türkiye yasakladı işte bu yasaklanma sırasında acaba morfinin yerini alabilecek bu türlerden başka maddeler üretilebilir şurada da yarar var ee, elde edilen morfinin ağrı kesici olarak e, çok kuvvetli bir ağrı kesici olarak ancak özel durumlarda mesela terminal e, durumdaki kanser hastalarında kullanıldığında veyahut başka ağrı kesicilerin e, yeterli olmadığı durumlarda morfinin kullanıldığını biliyoruz ancak morfinin büyük bir kısmı bugün çok daha dünyada fazla kullanan kodeine çevrilmektedir. İşte acaba e, morfinden kodeyini elde etmeyip kodeyini başka kaynaklardan elde edebilir miyiz diye araştırmalar yapıldığı vakit o zaman Türkiye'de buna e, imkan veren başka türlerinde e, bulunduğunu e, saptamış bulunuyoruz. Aşağı yukarı 30 yıldır yaptığımız çalışmalar sonunda belki daha fazla. Ancak bunların e, üretilmesi, hazırlanması oldukça pahalı ve daha e, daha e, sentez açısından e, daha ileri teknikler istemektedir. O yüzden henüz e, Türkiye'nin bunları yapabilecek e, maalesef kapasitesi yoktur. Ama işte biraz evvel sözünü ettim Tasmania'da e, morfin taşımayan e, türler e, elde edilmekte e, kültürü yapılmakta onların çeşitli e, yöntemlerle ve oradan elde edilen morfine yapıca benzeyen e, maddelerden ilaç maddelerinden kodeine geçilmesi e, yolu da epey e, hızlanmış durumda aslında bitkilerin kendi yaşamlarını sürdürmek için ürettikleri bu kimyasal maddeler, bizim parmakognozide anlattığımız bitkilerin etken maddelerinden yararlanma yolunda Türkiye'de oldukça geç kalındı. Bitkilerden saf maddeleri elde edip bundan istediğimiz moleküle geçme konusunda da ne yazık ki hiç iyi durumda değiliz. Özellikle de sizin bahsettiğiniz kodeyine geçiş konusunda hiçbir şey yapıldığını düşünmüyorum ben. Ama yine de fitoterapötiklerin ve tıbbi bitkilerin giderek önem kazanması hepimizi bu konularda daha fazla insana ulaşma, daha fazla Söylemlerimizi dile getirme gereğini ortaya çıkarıyor. Çok uzun konuştum galiba. Biz bir ara verelim isterseniz değerli dinleyicilerimiz. Umutsuz olmuyoruz. Umudun türküsünü dinliyoruz. gelen sağlık programının klasini dinledik. Umudun türküsünü dinledik. Umut hep bizimle olsun diye. Şarkıyı dinlemeden önce papaverlerle ilgili söyleşimizi yapmıştık Güneş Sarıyer hocamızla. Papaverler içerisinde sinirsel rahatsızlıklarda gerginliklerde gönül rahatlığıyla tavsiye edebileceğimiz gelincikten bahsetti hocamız. Hocam gelincikten devam ederek özellikle depresyon hallerinde kullanabileceğimiz bitkilerle ilgili de bize söylemek istedikleriniz vardır diye düşünüyorum. Neler öneriyorsunuz? Ee, yine son zamanlarda çok yaygın olarak, antidepresan olarak kullanılan bir bitkimiz var. Türkçe bunu sarı kantoron adıyla tanıyoruz. Ama eczanelerimize baktığımız zaman ithal olanları eczanelerimizin raflarında ve St. John's Fort olarak görüyoruz bunu. Eczacılarımız da tabii bunu biliyorlar. Sarı kantoron Latince adıyla Hypericum perforatum bitkisi bu. Eğer 30 yıl öncesine veya 25 yıl öncesine gidersek bu bitkinin hiç de öyle sinir sistemi rahatsızlıklarında kullanılan popüler bir ilaç olmadığını görürüz. Ancak son zamanlar, ancak son 25 senedir birdenbire önem kazanan bu bitki antidepresan etkisi nedeniyle en fazla kullanılan bitkisel ilaçlardan biri olmuştur. Ee, özellikle de e, bundan hazırlanan ilaçlar e, veyahut e, Hypericum perforatum sarı kantaron bitkisi e, doğal prozak adıyla da e, halk arasında e, bilinmektedir. Ve o kadar e, üzerinde birçok araştırma yapılmış Avrupa'da, küçük klinik deneylerde yapılmış ve gerçekten de sinir sistemine etkili olduğu gösterilmiştir. E, çeşitli şekillerde, formlarda e, Avrupa'da e, bitkisel ilaçları bulunmaktadır. Tablet, kapsül gibi. Ama aynı zamanda çayı olarak da kullanıldığını e, görüyoruz ve biz de bunu yine e eczacılarımıza hastalarına tavsiye etmesini söylüyoruz tek başına da kullanılıyor veyahut da çay halinde tek başına da kullanılıyor veyahut diğer daha çok bilinen kedi oto adıyla bildiğimiz veya yine pasiflora adıyla bildiğimiz <gülüyor> tanıdığımız bitkilerle de karışım çayı hazırlanıyor. E bu bitki o kadar e, tabii popüler olunca haliyle üzerinde de çok araştırmalar yapılıyor ve yapılan araştırmalarda artık e, iyice e, dallanmış e, bu araştırmaların sonuçları e, bir ara e, yasaklanmaya kadar varan Önlemler alınmaya çalışılmış ama katıldığımız konferanslarda, yurt dışında katıldığımız konferanslarda görüşlerini paylaştığımız bitkisel ilaçlarla çalışan hocalar, meslektaşlarımız bize etkisinin yan etkisinden daha önemli olduğunu da söyleyerek bizi rahatlattılar. Çünkü biz de öğrencilerimize bunu öğretirken. Bunun hakkında bilgiler verirken iyi bir antidepresan olduğunu söylüyoruz. Yine de bu görüşümüzde ishal ediyoruz. Ama bir takım yan etkileri olduğu da tabii ki kesin. Bu nedenle de yine e, yan etkilerini bilmek, ona göre kullanmak ve en önemlisi diğer bütün bitkisel e, ilaçlarda olduğu gibi bunları da çok uzun süre kullanmamak. 5-6 ay süreyle kullandıktan sonra hatta belki daha bile az bir müddet bırakmak ve ondan sonra yani bir müddet dediğimiz zaman tabi bu, bu en az 3-4 ay olmalı. Ondan sonra tekrar başlayabilirler. Bu önemlidir. Tabi beklenmeyen bir etki de görülebilir, yan etki de görülebilir kullanan kişilerde bunu da e, hemen eczacılarına, e, e, ilacı aldığı eczanelere danışmalarında büyük e, yarar var. Bize de ulaşabilirler. E, biz de tavsiyelerimizi e, söyleyebiliriz. Ama bugün e, sarı kantaron, antidepresan olarak kullanılan en popüler ilaçların başında gelmektedir. Aslında hiperikum perforatum preparatlarını kullananlar, çayını kullananların uzun süreli güneş ışığında kalmaması, evet, evet. açık tenli Bu güneş ışıkta söyleyemez. kalmamasını söylüyoruz evet. biz derslerimizde. Etkileşimleri de var hı hı. tabii yani diğer etkiler ilaçlarla sentetik ilaçlarla hı hı. etkileşimi de var e, bu konuda eczacıların uyarıcı olması e, çok önemli bunun için zaten diyoruz değil mi evet. e, bitkisel e, sağlık ürünleri tıbbi çaylar, bitkisel ilaçlar gıda destekleri eczaneden halka ulaşmalıdır. Ve televizyon programlarında telefonla bağlananlara bitkisel ilaç ya da tıbbi çay tavsiye edilmemelidir. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Dolayısıyla Hı -hı. gerçekten çok yaygın Hı -hı. kullanılıyor ama yan etkilerinin olduğu da kesin. Yani benim hatırladığım mesela Hı -hı. digoksinle falan birlikte kullanılmaması Hı -hı. gerekiyor. Var palimle digoksinle bunlarla birlikte ee, kesin ee, kullanılmaması gerekli ee, ve güneş ışığı çok önemli bir de şunu da söylemek lazım halk arasında e, bunun zeytinyağı içinde bekletilmiş çözeltisi yağlı çözeltisi diyebiliriz yara iyi edici yanıklara karşı da e, çok eskiden beri kullanılmaktadır bilinen e, Türkiye'de bilinen en önemli kullanım şekillerinden biridir. İşte bunu kullananlar yara iyi edici olarak ciltlerine sürdükleri vakit, sizin de söylediğiniz zaman, söylediğiniz gibi hiçbir şekilde güneşe çıkmamalıdır. Çünkü güneşe çıktığı zaman ağırlaşan yaralar iyi etki edeceği yerde tam tersi yaraların daha büyüdüğünü tespit etmek zorundadır. Mümkündür. Çünkü gerçekten bunu çok dikkat edilmesi gerekli. Tabii güneş ışığına karşı sens e, duyarlılığı hı hı. arttırıyor bildiğim kadarıyla. Evet. evet. Değerli izleyiciler, hiperikum perforatum çok yararlı ama çok da dikkat etmek lazım. Bir de kolesterol düşürücü bir grup ilaç içinde zararlı değil mi hocam? Evet. Bu vas. Vas betin evet. vas grubu hı hı. ilaçlar içinde önemli ama eee madde bağımlısı olanları bu madde bağımlılığından kurtarmak için de eee perforatum'dan yararlanıp yararlanılamayacağı konusunda çalışmalar var bildiğim kadarıyla. Evet. datada yapılan değil mi? Evet. E, İstanbul Eczacılık evet, evet, mezunu. mezunu bir e, arkadaşımız e, orada bu konuyla ilgili bayağı e, yoğun çalışmalar yapıyor. Gerçekten de dediğim gibi zaten klinik çalışmalarda da bazı yani etkileri saptanmış olduğu için de bugün söylenen dikkatle kullanılması gereken ilaçlardan biri. Her ne kadar en popülerlerinden biri de olsa Avrupa'da yapılan bir çalışmada, bir araştırmada en çok kullanılan ee, ilk 10 ilaçın içine girmektedir ee, St. John's Wort veya sarı kantoron e, preparatları tabi çeşitli tablet, kapsül gibi e, değişik e, şekillerde de kullanıldığını e, kullanıldığı bilinmekte evet. bizde tabi ithal ürünler var yani bunların büyük bir kısmı eczanelerimizde ama sanıyorum çoğu tarım bakanlığından izin almış durumda bir de nasıl tarifleyelim nasıl tanımlayalım bilemiyorum bir şekilde yine Tarım Bakanlığı'ndan üretim izni almış olan üretildiği yeri çok da belirli olmayan çok da ilaç üretilecek özelliklere sahip olmayan yerlerde üretilmiş ürünler var ki bu ürünlere karşı da halkamız çok dikkatli olmalı bu aslında sinir sistemi üzerine etkili çok sayıda bitki var. Bunların e, değinebildiğimiz bir papaver oldu ama sizin özel çalışma konunuz <gülüyor> olduğu <gülüyor> için e, başka papaverlerden de bahsettik. Keşan bitkisi başta olmak üzere. Ama bildiğim kadarıyla lavantalar var. Şerbetçiotu var. Çok, evet. <gülüyor> <gülüyor> Melisa var kızlarımıza. Melisa var. Isim evet koyduğumuz. evet melisadan söz etmek de e, yarar var. İsterseniz biraz daha tabi bekliyoruz ee, sevgili dinleyicilerimize bir bilgi verelim ee, Melisa'da e, bugün e, hafif şiddette e, sinir sistemi yatıştırıcısı yatıştırıcı etkisi nedeniyle öne çıkmış bitkilerden biri e, benim de e, kullandığım ve çok da sevdiğim bir bitki çünkü çok da güzel bir kokusu var yani e, Limona benzeyen e, güzel bir kokusu var çünkü e, limonun içindeki bazı maddeler e, bunun e, bu bitkinin yapraklarında bulunuyor e, ve hakikaten e, tek başına e, hazırlanan çayları e, yatmadan bir fincan içildiği zaman e, bir rahatlık e, veriyor. Ben bunu kendimde kullandığım için <gülüyor> rahatlıkla söyleyebiliyorum ve bunu bitkileri satan e aktar güvenilir aktarlardan temin etmek mümkün. <gülüyor> Tabii aktarlara dediğimiz zaman konuya çok dikkat edelim. De, aslında. Evet, dertliyiz ama neyse bu konuyu fazla bugün... Yok hocam açalım, açalım. Da, ee, belki bir... siz bu konuda daha çok aktarları dolaşıyorsunuz. Ee, örnekler bu konuda da aktarlardan alınmış bitkilerle ilgili de test çalışmalarınız var. Onu da biliyoruz. Belki bu konuyu da siz daha bir açıklama yaparsanız çok da değiştiriyoruz. İşte yararlı olurdu. Aslında işte. hedefimiz... E... Tıbbi çay hazırlanacak bitkilerin, durokların ezaneden halka ulaşmasını sağlamak. O yüzden dertliyiz dedim. Evet. E, bunu gerçekten Avrupa Birliği'ne girmeye çalışıyorsak Avrupa Birliği'nde olduğu gibi tıbbi çayların hazırlanacağı standartize edilmiş durokları ezanemizden halka ulaştıralım. E, bu dileğimizi yenileyerek benim çok sevdiğim lavantadan da biraz bahsedelim isterseniz ya da şerbetçi otundan da bahsedelim birazcık Lavanta'da, süremiz var şerbetçi otu da her ikisi de yine e, yatıştırıcı etkisi nedeniyle e, kullanılan bitkiler ama e, şerbetçi otu bunların içinde biraz daha e, fark atıyor neden e, bütün e, sinir sistemine karşı kullanılan bütün bitkilere göre biraz daha etkisi kuvvetlice hatta e, örnek olarak şunu söyleyebilirim sarı kantarondan da şerbetçi otundan da ayrı ayrı çay hazırlarsak aynı miktarda hazırladığımız çayı şerbetçi otundan hazırladığımız çayı yarı yarıya kullanmamız da yarar var. Çünkü e, uyutucu, bayağı etkili uyutucu etkisi var. E, ama e, çok da fazla e, kullanılmıyor antidepresan olarak. Daha çok e, uykusuzluk durumlarında şerbeş çohtu kullanıyor. Şerbeş çohtu dediğimiz zaman tabii hemen aklımıza ne geliyor? Ee, bira imalinde kullanılan bitki olduğu aklımıza e, geliyor. Ama dediğim gibi yine bugün pitoterapide e, uykusuzluğa karşı kullanılan e, etkili bir bitki ama burada da uyarı mutlaka var. E, sürekli kullanılmamalı bir. E, koyu çaylara yani yüksek konsantrasyondaki çaylarını kullanmaktan da kaçınılmalı. Ha, bu sinir sistemi bir sinir sistemine etkili bitkilerden söz ederken tabi bunların karışım çayları da kullanılır demiştim. Mesela Melisa ile şerbet otundan hazırlanmış ikisinden de eşit miktarda alınarak hazırlanmış bir çayın hem koku bakımından hem etki bakımından koku bakımından güzel etki bakımından da gibi bir etki gösterdiğini söylemek mümkün. Aslında şerbetçi otu, sizin de biraz önce söylediğiniz kedi otu ile birlikte kombine tabletleri var. Ben var. Almanya'dayken Almanya eczaneleri evet. incelerken görmüştüm. Farklı Farmakoknozi e, Fitoterapi Derneği'nin e, Almanya'daki karşılığı olan Alman Pitoterapi Derneği'nin dergisinde de e, bu iki bitki çok sık e, ana konu olarak e, sunulur. E, biz de bunu öğrencilerimize Hı -hı. hep gösteriyoruz. <gülüyor> evet. E, Belki kedi otundan kedilerimize geçelim. <gülüyor> <gülüyor> Neden e, kedi otu e, denmiş? E, ona evet ona geçelim. Kısaca açıklayalım isterseniz. Biz <gülüyor> e, Güney Hoca ile bir ortak yanımız var. Biz kedileri çok seviyoruz Güney Hoca'mla. Hem bunun evinde hem bizim evimizde birer dostumuz var kedi kedimiz var hayvanları sevmeyenlerin hayvanlara sevgi gösteremeyenlerin insanları da çok sevemeyeceğini düşünüyorum ben bu ortak yanımızdan giderek kedilerimiz ve kedi otumuzdan konuşalım hocam <gülüyor> gerçekten kedileri sizinle birlikte ikimiz de çok seviyoruz benim bir kedim vardı öldü ölünce evde öyle bir boşluk oldu ki o sırada da bir küçük torunum oldu artık başka bir kedi almak istemedim küçük torunum olduğu için yeni bebek ama kızım da benden çok etkilendiği için o da kedileri çok seviyor Maz dedi ben dedi çocuğumun hayvan sevgisiyle büyübesini istiyorum dedi ve hakikaten yeni bir kedi aldık ve onunla da torunum son derece dost niye kedi otu denmiş çünkü kediler bunun köklerini çok seviyorlar ve köklerini dişlemek için ısırmak için etrafında çukurlar açıyorlar ve köklere karşı özel bir istek göstererek yemeye çalışıyorlar veya ısırmaya çalışıyorlar. Onları da korumak için hatta bu kedi otunun, yani Valerian tabi ismiyle Valerian olarak bildiğimiz bitkinin kediler tarafından tahrip edilmesini önlemek için kültürünün yapıldığı yerlere çitler çevrilmesi veya tel örgü çevrilmesi suretiyle korunuyor. Kedi otunun köklerinin sinir sisteminin sinir sistemi rahatsızlıklarında kullanılan en eski bitki olduğunu söyleyebiliriz. Hep bu etkisi nedeniyle çok uzun yüzlerce yıldır belki kullanılıyor ee, ancak bir şeysi var bunun bir dezavantajı var biraz kötücene kokusu var özellikle kuruduktan sonra bu koku çok belirginleşiyor ee, pek hoş olmayan bir koku bu. Ee, Postal gibi kokuyor değil mi? <gülüyor> yani <gülüyor> evet ona benziyor. Onun içinde bugün tabii çok iyi hazırlanmış üstün teknoloji hazırlanmış e, tabletleri veya kapsülleri kullanılıyor. Onlar da bunu hissetmiyoruz. Ama e, eğer çay olarak kullanılmak isteniyorsa ki çok kullanılıyor çayı da işte o zaman lavantayla... E, Diğer hafif etkili bir yatıştırıcı olarak hepimizin bildiği lavanta bitkisiyle birlikte karıştırılabiliyor. Veya yine limon kabuğu şunu da hatırlamakta yarar var. Limon kabuğunun da hem kokuyu düzeltici, valerian gibi bitkilerle hazırlanan çaylarda koku düzeltici olarak hem de etkiye de sinir sistemini yatıştırıcı etkiye de katkı yaptığını söylemekte yarar var. Portakal kabuğu Portakal da galiba, kabuğu, Limon kabuğu ama özellikle limon kabuğu daha çok tercih ediliyor. Mesela işte Melisa'yı da limon kabuğunu kullanabiliriz. Valeryan'la birlikte veya Lavanta limon kabuğu, Melisa Valeryan bunlarla birlikte hazırlandığı vakit iyi bir e, sinir sistemi yatıştırıcısı özellikle uykusuzluğa karşı iyi bir çay tıbbi çay e, hazırlanmış olur. Aslında e, sakinleştirici tıbbi çaylara ve sakinleştirici pitoterapotiklere ülkemizde bu aralar herkesin ihtiyacı var. E, herkesi sakinliğe ve e, aklı selime davet edelim buradan. E, hırçınlıkla e, ve de gerginliği tırmandırarak e, olumlu bir şeylere ulaşmak mümkün değil e, bu güzeller güzeli ülkede e, dostluk içinde barış içinde, kardeşlik içinde e, yaşayabilmeyi başarmalıyız e, gerginlikleri en aza indirmek insan olarak birbirimize önem ve değer vermek e, çok çok önemli bu e, bir İngilizce şarkı ile başlamıştık programa, bir Türkçe şarkı ile bitireceğiz ama şarkı ile bitirmeden önce son sözlerinizi alayım sevgili eczacı meslektaşlarımıza hoşça kal demeden önce. Evet burada bugün sinir sistemi ile ilgili sinir sistemine etkili bazı bitkilerden bunlardan hazırlanan çaylardan veya eczanelerimizde satılan çaylardan modern formdaki ilaçlardan e, söz ettik. E, hakikaten de e, sinir sistemine e, etkili sentetik ilaçlar kullanmak yerine böyle moralimizin e, bozuk olduğu zamanlarda sevgili meslektaşım Profesör Biliz Meriçtinin dediği gibi bu, bu çaylardan birer bardak yatmadan önce e, içmenin ben hepimize yararlı olacağını düşünüyorum. Hepinize de sevgilerime Buradan iletmek istiyorum Çok teşekkür ederiz ee, Sevgili Günay Sarıyer hocamız Bu haftaki doğadan gelen sağlıkta Konuğumuzdu ee, Ben bir şey daha ekleyeceğim Sadece evde gece yatarken Ya da ev halkına Bu sakinleştirici Tıbbi çayları yapmakla Kalmayalım Ben de Bence zahnemize gelen herkese Bu çaylardan ikram edelim Çünkü gerçekten herkesin ...sakin olmaya, gerginlikleri en aza indirmeye ihtiyacı olduğu bir dönemden geçiyoruz. Programımıza katıldığınız için, zaman ayırdığınız için... ...sevgili meslektaşlarımızla böyle keyifli bir sohbeti yaratmamıza katkıda bulunduğunuz için... ...çok teşekkür ediyoruz size. Evet, İngilizce bir parçayla başlamıştık... Şimdi bir Türkçe parçayla bitiriyoruz Siz bunu biliyorsunuz Benim favori parçalarımdan bir tanesi Kalbimdeki Deniz Hoşçakalın Duvar bakıp bakıp sevdalı kıyılar ağlar. Dünya bölündü ortasında ikimiz sevdamı saklıyor kalbimdeki demir. Çıkmıyorsa dünya Sussun rüzgar solsun Güneş bitsin buraya Eğer gönüllerde Sevgiye yer yoksa Aşktan söz etmeyi Bırak dalgalara Bir çivit mavisi Renkle yazılsın Senden hikayemiz bu kara Aramızda çizildi bu mavi duvar. Bakıp bakıp sevdalı kıyılara var. Dünya bölündü ordasında ikimiz. Sevdamı saklıyor kalbimdeki deniz. Aramızda çizildi bu. Profesör Doktor Filiz Meriçli'nin hazırlayıp sunduğu Doğadan Gelen Sağlık Programını dinlediniz.